Selamü aleyküm ve ve berekatü. Allah'a hamdolsun. Projenin 35. programını burada sizlerle beraber icra etmeyi nasip edecek inşallah. O Rabbimize sonsuz hamdler olsun ki bize iman gibi bir şerefi nasip eyledi. O şeref bize şeref kazandırdı. Eğer siz o şerefin hatırı olmasaydı burada ne işiniz vardı? Siz buraya bir şahsı dinlemeye gelmediniz. Siz buraya imana ait, İslam'a ait imanı ve İslam'ı bize öğreten aleyhissalatü vesselam efendimize ve o imanı en güzel temsil eden sahabe nesline ait bir şeyleri öğrenmeye geldiniz. Mesele hiçbir zaman şahıslar olmamalı Olmayacaktır da inşallah Allah bugün burada bize Safiye anamız adına bir meclis kurdurdu Ve siz inşallah buradan Onu anlayacak, onu dinleyeceksiniz Ve benim duam şu İnşallah burada dinlediklerinizi Burada bırakmayacaksınız Alacaksınız Hayata taşıyacaksınız 14 asır sonra bile Sahabenin Hasbiliğinde İslam nasıl yaşanır Nasıl gösterilir Nasıl temsil edilir Bunu göstereceksiniz Yoksa biz burada Sabaha kadar Sahabi efendilerimizi övsek Övmüş olabilir miyiz Ne kadar söz Söylersek söyleyelim Metiyeler dizelim Üzerlerine şiirler söyleyelim. Bizim söylediğimiz sözlerin hiçbir değeri yok Rabbimizin söylediği sözün karşısında. O dedi diyeceğini. Allah onlardan razı, onlar da Allah'tan razı. Bitti. Bunun ikinci bir örneği yoktur insanlık tarihinde. Dolayısıyla mesele onları övmekten, onları farklı bir biçimde anlamaya, anlatmaya çalışmaktan ziyade... 21. asırda gelsek Giresun'da gelsek şurada gelsek burada gelsek Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın ve sahabe-i kiramın bize göstermiş olduğu öğretmiş olduğu İslam'ı nasıl biz hayatta temsil edebiliriz derdimiz bu olmalı bizim amacımız bu olmalı. Allah bu amaçla, bu dertle inşallah bizleri yaşasın Asr-ı Saadet'in o güzide şöyle bir zihnimizi yoklasak aklımıza neler dökülür? Mesela ben zihnime gelenleri size söyleyeyim. O Zemzem'in banisi olan Allah Resulü Aleyhissenat ve Selam'ın 8 yıllık hamisi olan Kureyş'in efendisi olan, Abdülmuttalib'in kızı. O, Her şekilde, Hazreti Amine'nin, Anaların anası Amine'nin, Kokusunu hissettiğimiz, Hale binti i Üheyb'in kızı. Öyle bir ananın kızı. O, Asr-ı Saadet öncesinde yaşamalarına rağmen, Adlarından söz edil ettiren ettiren Haris İbni Harp, Allam İbni Huveylit gibi iki tane o günün dünyasında ağırlığı olan erkeğin hanımı. O Aşere-i şereden olan bir ihlas kahramanı olan ve Peygamber Aleyhissalatü vesselam'ın ifadesiyle Havari-i Resul olan Resulullah'ın havarisi olan Zübeyir bin Avvam gibi Bir yiğidin anası O Esma binti Ebubekir Bekir gibi Hicretin nazlı gelini olan Kuşağını hicret yollarında Allah için Resulullah için feda eden Öyle yiğit bir hanımın kayınvalidesi O Hatice gibi bir ananın gelini nasıl olduğunu söyleyeceğim şimdi hepsi bir tarafa o Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın halası Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme hala olacak halam diye ondan kaç kez hitap bulacak kaç kez onunla sohbeti olacak onunla münasebeti olacak ve o sohbetten o münasebetten biz çok şeyler öğreneceğiz Öyle bir yen, öyle bir hala kim bilir bize neler söyleyecek Demek ki biz bugün Safiye annemiz dediğimiz zaman Asrı saadette onlarca bağı olan onlarca münasebeti olan onlarca şahıs da bugün sohbetimizin konusu olacak Öyleyse buyurun hızlı bir biçimde yürüyelim Allah Resulü ve vesselamın dedesi Abdülmuttalip Hayatı boyunca 6 evlilik yapmıştır O 6 evliliğinden Allah ona 13 erkek 6 kız nasip etmiştir Resulullahın amcalarını ve halalarını söylüyorum dikkat edin Yani Efendimizin 12 tane amcası 6 tane de halası var o altı evlilikten iki tanesi Fatma binti Amr ve Hale binti Üheyb isimli hanımlarla yapılıyor. Fatma binti Amr Resulullah'ın baba annesi yani Abdullah'ın annesi yani Zübeyir'in annesi yani Ebu Talib'in annesi yani Safiye validemizin dışında Resulullah'ın beş halasının annesi. Gelelim diğer hanımefendiye. Hale binti üheyb kim? O Amine validemizin amca kızı. Biliyorsunuz belki bazı kaynaklarda farklı okumuş olabilirsiniz. Bazı kaynaklarda Hazreti Amine'nin kardeşi olarak gösterilir. O doğru değil. Amca çocuğu olduğu daha doğrudur Abdülmuttalip Oğlu Abdullah'a Amine validemizi İstemeye gittiği zaman Üheybin kızı Hale'yi de kendine ister Çifte bir düğün Yapılır ve o Evlilikten Abdülmuttalip Üç erkek Bir kız çocuğu sahibi olur Erkekler kim Hamza Mukavvim ve hacil üçü haleden olan erkekler Safiye anamız ise kız olarak Hale validemizden doğan kız. Bazı kaynaklara göre Hazreti Hamza ile Hazreti Safiye ikizdir. Eğer bu rivayet doğru değilse ki bazen tenkit edilmiştir bu aralarında yaş farkı sadece birdir. Miladi 567 Hamza'nın da Safiye'nin de Doğum günü tarihidir Yani nübüvvetten yaklaşık 43 yıl önce Doğmuşlardır İkiz olma ihtimali de biraz fazladır Onu da söyleyeyim Allah Resulü ile yakınlıklarını Anladınız mı Hazreti Hamza Hem Efendimizin amcası Hem Efendimizin Annesinden dolayı bir yönüyle teyzesinin oğlu. Bir üçüncü özellik daha var. Efendimiz ile Hazreti Hamza süt kardeşleridirler. Dolayısıyla diğer amcalardan farklı bir biçimde Hazreti Hamza'nın Efendimiz aleyhissalatü vesselama böyle bir yakınlığı var. Safiye anamız da hem onun halası hem de onun teyzesinin kızı oluyor. 567 Nübüvvetten 43 yıl önce doğuyor. Cahiliye döneminde genç bir kız olarak büyüyor. Mekke'de büyüyüp evlilik çağına gelince ona ilk olarak Beni Ümeyye'den Haris bin Harp İbni Ümeyye talip oluyor. Bu kim? Bu Ebu Sufyan'ın öz kardeşi. Bağları, asr saadetteki o yakınlıkları İyice dikkatli dinlediğimiz zaman dikkat kestiğimiz zaman o süreç içerisinde oluşan hadiseleri daha iyi anlıyoruz Demek ki Safiye anamız ilk önce Beni Ümeyye'den bir aileye gelin oluyor Allah o evlilikten bir rivayete göre aslında okuyuş farklılığı var Seyfi isminde bir oğlan ya da Safi isminde bir oğlan nasip ediyor. Bu çocuğun akıbetini bilmiyoruz. İhtimaldir ki çocukken vefat etmiştir. Çünkü İslam dönemine yetişseydi onun hakkında da bilgilere vakıf olmuş olabilirdik. Harp onun İbni Harp ilk kocası o vefat edince Safiye anamız ikinci evliliğini Avvam İbni Hüveylid ile yapıyor. Bu kim? Bu Hatice anamızın öz kardeşi. Niye Hatice'nin gelini dedim buradan anlayın. Hatice anamızın kendi evinde kardeşinin hanımı olarak çok yakın bir münasebet görüyor Safiye anamız. Efendimiz'e olan yakınlığının dışında. Allah Avvam ile olan evliliğinden de ona... 3 erkek bir kız veriyor Erkeklerden bir tanesini çok iyi tanıyorsunuz Biraz önce ona onu söyledim aşere Mübeşşere'den olan Zübeyir bin Avvam o evlilikten Onun kardeşi Saib oradan Ve Abdülkabe oradan 3 erkek Bir de Ümmü Habib isimli bir kız var Bu 4 çocuktan Abdülkabe'yi bilmiyoruz. O da ihtimal ki İslam'dan önce vefat etmiş olabilir. Ama bu üç e çocuk, Zübeyir, Saib ve Ümmü Habib, İslam üzere yaşayan ve İslam üzere de vefat edenler. Zaten biraz sonra ayrıntılarını size anlatınca göreceksiniz. Zübeyir bin Avvam'a girersek çıkamayız, onu biliyorsunuz. Sahip İbni Avvam ilk günlerde iman etmiştir. Aynen Hz Zübeyir gibi. 23 yıl Allah Resulü ve vesselamla beraberdir. Onlarca harbe katılmıştır. En son Efendimiz onu Yemame'ye yalancı peygamber Müseylemetül Kezzab'a elçi olarak bir mektupla gönderecektir. O daha sonra Hazreti Ebu Bekir günlerinde... O savaşa yani Yemame savaşına katılacaktır ve Yemame savaşında şehit olacaktır. Yani Safiye anamız bir yönüyle de sahipten dolayı şehit anasıdır. Kızı Ümmü Habib de iman yolunda yürümüş birisidir. Babasının amcasının oğlu olan Halid İbni Hizam ile evlenmiştir. Kocası Habeşistan'a iman adına hicret etmiştir. Yolda giderken vefat etmiştir ama Ümmü Habib İslam uğrunda yaşayıp vefat etmiş bir hanımdır. Ailesi böyle. Avvam İbni Hüveylit ile Safiye anamızın 10 yıllık bir evlilikleri var. 10 yılın sonunda Ficar Harbi'nde İslam'dan önce Arapların içerisinde meşhur olan o Ficar harplerinde babası Hüveylit ile birlikte katılır ve o savaş sırasında hem Hazreti Hatice'nin babası Huveylit hem de Zübeyir bin Avvam'ın babası olan Avvam bin Hüveylid vefat ederler. Ve o günden sonra Safi Anamız Duldur. Bir daha da hayatının sonuna kadar evlenmeyecektir. Ne yapacak? Hayatını çocuklarına adeta vakfedecek. Ve özellikle çocuklarını yetiştirmek konusunda inanılmaz bir hassasiyet, inanılmaz bir duruş ortaya koyacak. Öyle ki çocuklarını yetiştirmek derken bugünün dünyasında bizim yaptığımız bir yanlışı yapmayacak Hazreti Safiye anamız. El bebek gül bebek yetiştirmeyecek çocuklarını. Çocuklarını zorluğa alıştıracak, onları terlettirecek Dayanılması güç olan işlerde onları çalıştıracak öyle bir hale getirecek ki akrabaları Safiye anamızı uyarmak zorunda kalacaklar. Sen bu çocuklara diyorsun? niye bu kadar baskı yapıyorsun diye eleştiri konusu olacak. Ama bu tarz şeyleri duyduğu zaman diyecek ki Hazreti Safiye ben istiyorum ki çocuklarım özellikle Zübeyir. Yarın büyüdüğü zaman zor işlerin adamı olsun bunu söylerken daha ortada İslam yok. Ama bir anne hassasiyetiyle merhametini öne almadan o çocuğun daha çocukken bedel ödemesini çocukken zorluklara hazır bir hale gelmesi için bu gayreti ortaya koyuyor. Bu konuda sıkıntılarımız var mı arkadaşlar dostlar? İnanın ki var. Bakın ben 40 yaşlarındayım çok fazla yaşlı sayılmam daha büyük olan hocalarımız büyüklerimiz var işlerimizde. Biz de köylü çocuğuyduk. Babalarımız bizi her türlü zorlukla yetiştirdiler. Ama biz şu anda kendi çocuklarımızı el bebek gül bebek yetiştirdiğimiz için tatminsiz bir nesil oluşturduk. Ne yapıyorsak yapalım çocuklarımızı Tatmin edemiyoruz Onları mutlu edemiyoruz Daha ötesini arzulayan bir hale onları getirdik Bu biraz da bizim hatamızla oldu Biraz beden ödemeliler Zorluğa sıkıntıya çocukken katlanmalılar ki Büyüdükleri zaman yaslanmasınlar Anneye babaya yaslanmadan büyümeyi Onlara çocukken öğretmek zorundayız. Yazık değil mi şu anda 20 yaşında, 25 yaşında, 30 yaşında bizim gençlerimiz halen babalarının paralarını yiyorlar. Böyle bir nesil ne yapacak ne ortaya koyacak. Ama biz öyle bir nesili konuşuyoruz ki asrı saadet dünyasından pencere açtığımız zaman işte Hazreti Safiye anamız... O nesilden bir örnek olarak daha 10 yaşında, 12 yaşında, 15 yaşında çocuklarına bedel ödettirecek bir kamete onları duruyor. Hz. Zübeyir'in bir amcası var Nebfel İbni Hüveylid çok seviyor yiyenlerini. Babaları da olmadığı için İslam'dan önce o yiyenleri için elinden gelen özveriyi ortaya koyuyor. Bir gün Safi anamızın karşısına çıkıyor. Sen bu çocuklara ediyorsun, Bu kadar baskı olur mu diye onu uyarıyor. Safi anamız da ona gerekçelerini söylüyor. Ama gün gelecek iman Mekke'nin sokaklarında duyulmaya başladığı anda Nevfel kendi tarafını batıl cephesinde belirleyecek. Daha dün Zübeyir'in annesine karşı Zübeyir'i savunan o amca Zübeyir'in en baş düşmanı olacak İman adına ona bedeller ödetecek Ama çocukluğu, gençliği Zübeyir bin Avvam'ın ve kardeşi sahibin böyle geçecek Miladi 610'a tarihler yaslandığı zaman Hz. Safiye 43 yaşında Oğlu Zübeyir 16 yaşında Aleyseratü vesselam efendimiz 40 yaşında. Cibril Emin, Muhammedul Emine en büyük emniyetin ve güvenin kaynağı olan ilahi kelamın ilk 5 ayetini getirdiği zaman, imanın mesajları Mekke'nin sokaklarında şöyle bir duyulduğu zaman Birkaç insan o iman halkasının içerisine dahil olurken Zübeyir bin Avvam'ın kendi söylediği sözü söyleyeyim Ben beşinci Müslüman olarak o halkada yer aldım diyor Zübeyir'in gelişiyle annesi de gelmiştir Annesinin gelişiyle Zübeyir'in diğer kardeşi olan Saib de gelmiştir Daha ilk günler onlar İmanın şerbetini Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın elinden içmişlerdir. Efendimiz aleyhissalatü vesselam yakın akrabalarını uyar ayetini alıyor. Ve bütün akrabalarını safa tepesinde topluyor. Kimler yok ki orada tanıdığınız ismini bildiğiniz efendimize yakınlığı olan bütün herkes orada. O gün için hayatta olan amcaları, halaları, onların çocukları, babasının amcasının çocukları, 60-70 kişi var insanlar Efendimiz'in huzurunda. ve selam Efendimiz bir davet tertiplemiş, Ali'ye bir görev vermiş, o cemaate Ali ikramda bulunacak, Efendimiz de bir ortamını bulacak, imana ait cümleleri, hakikatleri, yakın akrabalarına duyuracak. Ali selamü ve selam efendimiz yemekler yendikten sonra çıkıyor o tepenin üzerine ve karşısında duran akrabalarına, ailelerinin üzerinden hitap ediyor. Dikkat edin tabloya. Ey Kureş cemaati diyor. Ey Kab ibni ey çocukları, ey Mürre ibni Kab'ın oğulları Ey Abdülmuttalib'in oğulları, ey Haşim'in çocukları sayıyor da sayıyor. Sözlerimi iyi dinleyin ve tek bir Allah'a kulluk edin. Allah'a karşı görevlerinizi yerine getirin ve nefsinizi Allah'tan satın alın. Vallahi yarın ben Allah katında size hiçbir şey yapamam. Söylüyor ama Karşı taraftan hiçbir ses yok Efendimiz o anda Üç şahsı isimleriyle anıyor Aynı hitapla O üç şahsa da dikkat edin Ey amcam Abbas Ey Zübeyir'in annesi Ve halam Safiye Ey Muhammed'in Kızı Fatıma Fatıma kaç yaşında o gün Sekiz yaşında bir çocuk Peki niçin bu üç isim Başkaları da var orada Neden onlar değil de Abbas Safiye ve Fatıma Nedenine geleceğiz Cümle ne orada Ey amcam Ey halam ve ey kızım Nefsinizi Allah'tan satın alın Babam Yeğenim Peygamber diye bana güvenmeyin Vallahi yarın Allah katında ben bile sizin için bir şey yapamam Ne demek istiyor Efendimiz Sizin bir değeriniz var Ehli beyt'tensiniz Peygamber'e amca olmak Hala olmak Ona kız olmak Peygamber'in evinden olmak Size bir değer bir şeref kazandırttı. Ama her değerin karşılığında o değere uygun bir biçimde o değerin ağırlığına uygun bir ağırlıkta bir sorumluluk var. Şeref ve sorumluluk her zaman dengelidir. O şeref size sorumluluğu da ağır bir biçimde yükler. Gereğini yerine getirin. Nuh'un ailesi gibi olmayın, Lut'un ailesi gibi olmayın, İbrahim'in yukarıya doğru ailesi gibi olmayın. Eğer öyle olursanız benim peygamber olmam size ne yazar, size hiçbir şey yapamam yarın Allah katında. Bu çok büyük bir söz dostlar. İnanın anlayanın belini kıran bir söz. Ve anlayanların beli kırıldı zaten. Sekiz yaşındaki Fatma'nın o gün beli kırılmıştı. Safiye'nin beli o gün kırılmıştı. Abbas o sorumluluğun altında inledi. Belki imanını gizledi yıllarca. Ama sonra ikrar ettiği zaman yaptığı iş o sözü ne kadar doğru anladığının en önemli işaretiydi. O sözü hiç unutmayın. Bakın dersin sonunda o söze sizi bir daha götüreceğim ben değil Allah Resulü Aleyhisselatu vesselam dersin sonunda o sözü bir kez daha söyleyecek halasına ama söylediği yer çok farklı olacak o gün o davette iman eden imana ait bir o, kamet ortaya koyan olmayacaktı. Sadece 13 yaşında Ali'nin eli havaya kalkacaktı. Amca Ebu, Tal, Ebu Leheb, Ali sana yeter diyecekti. Alay edecekti. Efendimiz'i kınayacaktı. Safiye bir kale gibi Ebu Leheb'in karşısında duracak. Yeğenini amcası Ebu Leheb'e karşı savunacaktı. Aslında o gün orada... Safiye validemizin yaptığı şey Akrabalık hukukunun gereğiydi O gün orada yaptığı şey iman adına ona yüklenen sorumluluğun bir gereğiydi Ondan sonra Mekke'de ne olduğunu biliyorsunuz İşkenceler oldu Baskılar oldu Çünkü iman bugünün dünyasında olduğu gibi ucuz değildi La ilahe diyen bir insanın Dünyasında, evinde, hayatında, işinde bir şeyler değişirdi. İllallah diyen bir insanın evinde, hayatında bir şeyler inşa olunurdu. Siz bakmayın bugün biz bu cümleleri çok rahat bir biçimde söylüyoruz. Ama o gün Ebu Bekir'e, Zübeyir'e ya da başka bir sahabiye, radıyallahu anhum ecma'in... Onlara bu sözü söylettiren bir şey vardı karşısında Ebu Leheb'e Ebu Sufyan'a Ebu Cehil'e söyletmeyen de bir şey vardı. Söyleyenler ve söylemeyenler o günden sonra on yıl Mekke'de birbirleriyle mücadele içerisinde olacaktılar. İmanın taraftarı olanlar iman adına bir şeyler ortaya koyacaklar. Karşısındakiler de o imanın sesini kesmek için gayret göstereceklerdi. Zübeyir bin Avvam'ın haliney amcası Nefel önce onu tehdit ediyor. Ama imandan vazgeçmiyor. Bu sefer ona baskıda bulunuyor. Yine bir değişen bir şey yok. Fiili baskılar geliyor öyle ki. Bilal için ya da başka bir sahabe için bizim duyduğumuz okuduğumuz neyse asrı saadette siyerin sayfaları içerisinde inanın Zübeyir bin Avvam için de aynısıdır. Onun için de baskılar sıkıntılar en üst düzeydedir. Ne yapıyor Hazreti Safiye bugünlerde oğluna sadece sabır tavsiye ediyor. Sabret oğlum. Allah için Allah yolunda diren sabredersen kazanırsın diyor. Zaten çocukken zorluğa hazırlanan Zübeyir bin Avvam için de o zorluklar hiçbir şeyi onlara çek, onları çekmeye, onları sineye çekmeye dünden hazır bir halde. Böyle yaparak imanın bedelini ödüyor, ama bir noktaya geliyor. Artık dayanılmaz bir seviye gelince işkenceler. Annesinden izin alarak Hazreti Zübeyir Habeşistan'a hicret ediyor. Sahibin de onunla beraber olduğu söylenir. Hazreti Safiye çocuklarını iman adına gönderiyor Habeşistan'a. Habeşistan neresi? Etopya. Medine'den Etopya'ya iman adına. işlerini güçlerini bırakıp yıllarca orada... İmanlarının bedelini ödeme adına gayret gösteriyorlar. Bir müddet sonra dönüyor Hazreti Zübeyir. İşkenceler, baskılar bitmemiş, ama hayat devam ediyor. Hazreti Safiye, Efendimiz Aleyhisselat ve Selamla da konuşarak Hazreti Ebu Bekir'in evine gidiyor. Ne için? Ebu Bekir'in kızı Esma'yı kendi oğlu Zübeyre istemek için. Gidiliyor. Talip oluyor, Hazreti Ebu Bekir de uygun görüyor ve bu iki iman insanının yastıklarının birleştirilmesine zemin hazırlanıyor. Bir düğün oluyor o günkü şartlar içerisinde Esma validemiz evlili evliliğin ilk aylarında hamile kalıyor. Karnında yedi aylık bir çocuk iken Sevir Dağı'na babasına ve Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a azık taşıyor. Onları da biliyorsunuz değil mi? Sonra ilk aylarda da hicretin günlerinde o çocuk dünyaya gelecek ve ismi Abdullah olacak. İman adına bu bedellerin hepsi çekilmiş. O evin iman adına ödediklerini size anlatıyorum. Hicrete doğru yol uzadığı zaman Hazreti Zübeyir... Annesini ve hanımını alacak. O günkü adı Yesrib olan 400 küsür kilometrelik yeri yürüyerek gidecek. Ve iman adına Medine'yi kendisine yurt edinen muhacir sahabilerden biri de o olacak. Size bir şey söyleyeceğim belki hanımlarımız bu söylediğimden memnun olmayacaklar ama söyleyeyim ben. Safiye anamızla Esma validemiz bir ömür beraber oturmuşlardır biliyor musunuz? Bugün bizim genç kızlarımız evliliğe ilk adım atar atmaz kocalarına ilk söyledikleri şey senin annenle babanla oturmam oluyor. Alın size bir örnek asr saadetten. Safiye anamız bir ana gibi Esma validemizi bağrına basmış düşman olarak görmemiş. Yani bugün bazı cahil kayınvalidelerin yaptığını yapmamış. Esma validemiz de bugün cahillerin yaptığını yapmamış. Kendi öz annesi gibi görmüş Safiye annemizi. Hatta birkaç kez Hz. Zübeyir ile aralarında sıkıntı olduğu zaman taraf olan, hakem olan işi çözen taraf Safiye anamız olmuş. Karıştıran, işi bozan değil. İşi çözen işi selamete vardıran safi anamız olmuş bir ömür boyunca safi anamız hep o evin bir sakin olmuştur. Medine'nin ilk günlerinde de böyledir. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam muhacir ensar kardeşliği yapacak. Her bir sahabiye muhacir sahabiye i̇bn Saadın Sad'ın verdiği rakama göre 50 muhaciri 50 ensara makrizinin verdiği rakama göre ki bu daha doğrudur. 93 muhaciri 93 ensara kardeş kıldığında ihlas kahramanı olan Zübeyir bin Avvam'ın nasibine düşen isim Kur'an'ın doğruluğunu tasdik ettiği kabbi malik oluyor. O kardeşliğin de nasıl bir kardeşlik olduğunu tahayyül edin. Artık o ev için Medine hayatı başlıyor. Nasıl ki iman edenlerin hayatında Medine hayatı farklı bir yerdeyse, Zübeyir bin Avvam'ın ve onun annesi Safiye anamızın hayatında da o bambaşka bir hayattır. Her seferinde annesi, Zübeyir bin Avvam'ı cihat meydanına teşvik ediyor. Zaten gidecek ama o analık görevini yerine getiriyor. Bilal'in sesi Bedir için asker istenme adına duyulduğu zaman hemen Zübeyir'i cihat meydanına yolcu eden yine annesi oluyor. Zübeyir bin Avvam da o gün öyle güzel bir sarık sarmıştır ki başına görenlerin böyle gönüllerini hoş eden bir rengi vardır. Sap sarı bir renk. İnsanlar baktıkları zaman oradan o manzaradan hoşlanıyorlar. Öyle bir halde gönderiyor. Bedir'in iki süvarisi vardır. Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam 313 kişi içerisinde iki süvarili olan o ordunun sağ tarafına Zübeyir bin Avvam'ı sol tarafına Miktat İbni Amr'ı Miktat İbni Esved'i geçiriyor O gün Allah Bedrin meydanında Saf saf melekler indirecek Müslümanlara sekinet Olsun Müslümanlara Müjde olsun diye Rivayetlerin bize verdiği bilgi şu O gün inen Meleklerin başlarının Hepsinde aynen Zübeyir'in sarığı gibi Sarı sarıklar vardı yani ne olmuş Bedrin meydanında melekler zübeyirlleşmiş. Öyle bir güzelliği tatmış Müslümanlar ve bunu konuşarak geliyor Müslümanlar, mücahitler Bedrin meydanından Medine'ye doğru. Safiye anamız, İslam'ın anası bunu duyduğu zaman Oğlunun Bedir meydanında verdiği o güzelliği o mücadeleyi duyduğu zaman bir de bunun ötesinde meleklerin de böyle bir halinden haberdar olduğu zaman o güne kadar çektiği bütün sıkıntıları, bütün dertleri bu müjdenin vesilesiyle unutacaktır. Bedir'in arkasından bir yıl geçmiş. Tarih hicretin üçüncü yılı aylardan şevval. Efendimiz bin kişi yürümüş Uhud'un meydanına. Münafıklar üç yüz tane insanı alarak çekilmişler. Yedi yüz kişiyle Allah Resulü Uhud'un meydanına yürümüş. O gün Musab'ın eline sancağı vermiş. Musab zaten Efendimiz'e çok benzer. Bir de hırkasını giydirmiş Musab'a. Görenler sanki onu Efendimiz zannediyorlar. O kadar yakın. O kadar bir benzerlik var. Elli okçuyu aynayın tepesine geçirmiş. Bir dağ olan Hamza'yı Uhud'un meydanında piyadelerin başına geçirmiş. Bütün askerlerini konuşlandırmış. Uhud'a gitmeden önce Hazreti Safiye İslam ordusunun önüne gelmiş. Bir kardeşi Hamza'ya bakmış. Bir yeğeni Abdullah İbni Caş'a. Bir efendimiz Aleyhissalatu vesselam'a bir diğer yeni aliye, bir diğer kardeşine, bir oğluna şöyle bir gözle bakmış. Sonra efendimizin karşısında Ya Resulallah beni de al uhud'da, beni de götür. Ben de size yardım edeyim diye yeninden izin istemiş. Ama efendimiz izin vermemiş. Onlar Uhud'un arkasında Uhud'u gözleyen gözlerden biri olarak oradan haber bekleyecekler. Ona göre davranacaklar. Bekleyen hanımlardan bir tanesidir Safiye anamız. Başlamış Uhud. Uhud'un başlangıcı ikinci bir Bedir'dir. O gün destan üzerine destan yazacaktılar aslında sahabiler. Zaten işin başlangıcında yazdılar da öyle bir oldu ki Mekke ordusu darmadağın oldu Müslümanlar onları önlerine katarak Kovalamaya başladılar O anda savaş bitti Müşrikler yenildi İş tamamdır diyerek Aynin geçidindeki 50 okçudan 40 tanesi yerlerini terk etti O ana kadar orayı gözleyen bir çift göz var Mekke'nin müşrik ordusunun süvari birliğinin başında olan Halid bin Velid Daha iman şerbetini içmemiş Halid Ondan yıllar sonra gelecek O gün Mekke tarafında ve Mekke'nin süvari birliğinin başında Oradan birinden bir söz duyuyor Müslümanlar tepeyi boşattı Bu sözü duyar duymaz Halid 200 süvari ile birlikte Müslümanları gelip arkadan kuş atıyor. Ne oluyor? Olan oluyor. O meydanda işte Mus'ab İbni Ümeyz İbni Kami'a isimli zalim bir adamın kılıcının muhatabı oluyor. İbni Kami'a Mus'ab'ın başından aşağıya kılıç darbelerini indirdiği zaman bir taraftan da şöyle bağırıyordu. Ben Muhammed'i öldürdüm. Ben Muhammed'i öldürdüm diyordu. Çünkü o Musab'ı Allah Resulü zannediyordu. Safiye anamızın yeğeni Abdullah İbni Caş lime lime doğranıyordu kılıçların altında. Ve o gün oraya tek bir görevle gelen birisi vardı. Cübeyr İbni Mut'imin kölesi Vahşi. Onun oraya geliş amacı Ebu Sufyan'ın hanımı Hint Bint-i Utbe ile yaptığı anlaşmaydı. O anlaşmaya göre vahşi, usta bir mızrak kullanıcısıdır. O ustaca mızrağını bir dağ olan Hamza'ya vuracak, Hamza'yı devirecek, Hamza'yı devirmesinin karşılığında da hem özgürlüğüne kavuşacak hem de dinarların muhatabı olacaktı. Vahşi ustaca elinde mızrak Uhud'un meydanında o fırsatı bekledip bekledi ve savaşın ikinci safhasında yani okçuların yerini terk ettiği o safhada o fırsatı yakaladı. Vahşi ustaca mızrağını attı ve bir dağ olan Hamza'yı yere serdi. İslam ordusunun o andaki halini tahayyül edin. Halka halka bu haber yayılıyor. Halka halka. Hamza öldü. Muhammed öldü. Allah Resulü öldü. Bu seda bu ses Uhud'dan Medine'ye yankılanınca Medine'ye doğru ulaşınca nesibe elinde ne varsa atıp geliyor. Sümeyra ne varsa atıp geliyor, Fatma ne varsa atıp geliyor, Enes'in anası Ümmü Süleym ne varsa atıp geliyor, Safiye bir kale, bir kale o, o atıp gelmiyor, iki tane de kumaş parçasını, madem Resulullah öldü, madem Hamza öldü, onlara kefen olsun diye iki parça kumaşı da alarak, Uhud'un meydanına geliyor Arıyor Şehitlerin arasında Efendimiz'i arıyor Hazreti Ali'yi Arıyor Sormak için Kardeşi Hamza'yı arıyor O ara sahabelerden Bazılarının Orayı terk ettiklerini görünce Yeride düşmüş Bir mızrağı alıyor Bakın nasıl bir kadın Nasıl bir anne Nasıl bir hanım Savaştan kaçan O askerlerin önüne Geçiyor Siz utanmıyor musunuz Resulullah'ı bu halde bırakıp Kaçmaya siz nasıl insansınız? deyip Onlarla mücadeleye tutuşuyor İslam'ın Kalesi o İslam'ın kadını o Arıyor aramaya devam ediyor Ali'yi görüyor Ali diyor Ne oldu Allah Resulüne ya halacım diyor Allah Resulü iyi yaralı ama onda bir şey yok. Peki ne oldu amcam Hamza'ya? Hamza'ya ne oldun deyince Ali'nin sözü orada sadece gözyaşı oluyor. Söylenecek hiçbir şey yok. Amca amcam Hamza şehit oldu diyor Hz Ali. Nerede peki bana göster onu diyor. Şurada askerleri görüyor musun onların yanında diyor Safiye anamız oraya doğru koşarken Efendimiz aleyhissalatü vesselam Safiye'nin oraya doğru koştuğunu görüyor Yanında Zübeyir vardır Efendimizin Diyor ki Zübeyir koş Anneni engelle annen o halde görmesin Amzayı Eğer o halde görürse o orada yapacağı belli olmaz Niye ne olmuş Hamza'ya Hamza sadece şehit olmamış Cahiliyenin kötü adeti dirilmiş Uhud'un meydanında Hamza'ya müsle yapılmış Ne demek müsle Organları kesilmiş Kulakları Dudakları Gözleri çıkarılmış Yetmemiş asabiyetin kini öyle bir hale getirmiş ki o adamları Göksü yarılmış Hamza'nın ciğerleri çıkmış Hamza'nın ciğerler ağızlarda çiğnenecek bir hale gelmiş. Zor belki anlamak ama asabiyet dediğimiz ateş eğer bir insanın içerisine girince karşı insana ne yapacağı konusunda bir sınır bırakmaz artık o. Bunun en güzel örneğini görürüz biz Uhud'un meydanında. Efendimiz aleyhissalatü vesselam halası Safiye'den önce amcası Hamza'nın o halini gördüğü için Safiye'nin o halde Hamza'yı görmesini istemiyor. Onun için koş Zübeyir anneni durdur annen o halde görmesin diyor. Koşuyor Zübeyir anne dur diyor. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam sana izin vermiyor gitmenin için. Niye diyor oğlum kardeşim Hamza'nın başına gelenler için mi? Var git Resulullah'a söyle Allah'tan geldik Allah'a döneceğiz. Ne olursa olsun bize düşen sabretmektir. Ben Hamza'mın parçalanmış cesedinin önünde dahi sabredeceğim diyor. Bunu söyleyince Zübeyir engellemiyor. Koşup geliyor Efendimiz'e söylüyor. Efendimiz bırakın gitsin diyor. Gidiyor. Hamza'nın paramparça olmuş cesedinin karşısında İslam'ın kalesi olan Safiye. İlk söz dilinden çıkan ilk söz. İnne lillahi ve inne ileyhi raciun. Allah'tan geldik ona dönücüyüz. Sonra eğiliyor Hamza'ya. Ve gözyaşlarını döküyor orada. Efendimiz o tabloyu seyrediyor uzaktan. Allah Resulü de gözyaşlarını tutamıyor. Geliyor. Kaldırıyor halasını. Sarılıyor halasına. Hala yiyen orada. Hamza'nın üzerine gözyaşı döküyorlar. Sonra Efendimiz toparlıyor kendini. Siliyor gözyaşlarını. Hala Tutuyor halasının ellerini avucunun içinde halam diyor şimdi Cibril bana haber getirdi amcam Hamza Allah katında Allah'ın aslanı Resulullah'ın aslanı diye yazılıdır verilecek en güzel müjdedir bu bu müjdeyi alıyor o tabloyu seyreden sahabe de alıyor. O tabloya şahit olan herkes gözyaşlarını tutamıyor. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz sonra şehitleri defnedecektir düştükleri yere ve gelecektir Medine'ye yaralı bir biçimde. 70 tane fidan devrilmiş o gün Uhud'un meydanında. O 70 tane ölen şehit olan Müslümanların büyük bir kısmı ensardandır. Ensar Medineli oldukları için akrabalar hepsi birbirlerine teskin için gidiyorlar. Efendimiz şöyle bir Hamza'nın evine bakıyor. Hamza'nın evinin önünde hiç kimse yok. Muhacir ya o, onun akrabaları yok. O anda gözlerinden yaş dökülüyor Efendimizin ve söylediği sözçü oluyor. Hamza'mın ağlayacak kimsesi bile yok. Ensar bunu duyar da durur mu? Diyor ki kaynaklarımız bu sözü duyan her ensar evinden iki üç kişi Hamza'nın evine koştu ve Hamza'nın evinin önünde oturup o acıyı paylaşmak istediler. Allah Resulü de geldi o eve daha sonra ve yine orada Safiye anamızla Efendimiz aleyhissalatü vesselam birbirlerine sarılarak gözyaşı döktüler. Orada Hamza'yı andılar, dua edildi, birbirlerine teskin olması için sözler söylediler. İslam'ın kalesi olan Safiye anamızın Uhud'un meydanında ortaya koyduğu kamet böyle bir kametti. Peki gelin Uhud'un arkasından Hendek gazvesine, Hendek gazvesi zor bir gazvedir biliyorsunuz. Mekke müşrikleri on bin kişiyle gelmiş. Müslümanların sayısı 3000 bin. Efendimiz aleyhissalatü vesselam, Selman-ı Farisi'nin görüşüne uyarak hendekler kazdırmış. Hendek'in karşı tarafında ahsap ordusu, hendek'in bu tarafında Müslümanlar. Ama arkada bir tehlike var. Ne o tehlike? Beni Kurayza Yahudileri orada. Aslında Müslümanlarla anlaşma yapmışlar. Medine'ye dışarıdan saldırı olduğu zaman, onlar da Müslümanlarla beraber o saldırıya karşı koyacaklar. Ama Yahudilerin her zaman yaptığı iş, ihanet, o gün, o meydanda da yapacakları o. Daha kötü bir şey olacak. Efendimiz aleyhissalatü vesselam, çocuklara ve hanımlara zarar gelmesin diye, Hepsini bir eve toplamış. Ev neresi? Allah Resulü'nün şairi olan, aşığı olan, diliyle cihad eden Hassan bin Sabit isimli sahabinin evi. Onun evi üç katlı, etrafı surlarla çevrili. Böyle olduğu için geniş ve sağlam olan o eve aleyhissalatü vesselam Efendimiz Müslümanların kadınlarını, çocuklarını toplamış. Hassan'a da emanet etmiş o evde kalmaları savaş bitene kadar da oradan dışarıya çıkmamaları konusunda onlara telkinde bulunmuş. Böyle bir ortamda Hendek gazvesinde. Ne olmuş netice? Ahsap ordusu zaten güçlü. Kurayza Yahudileri de buradan ihanet etmişler ve Müslümanlar iki ateş arasında kalmışlar. Yetmemiş... Yahudiler 10 kişilik bir askeri birlik çıkarmışlar Hassan bin Sabit'in evine doğru varın gidin o eve eğer o ev korunmuyorsa Muhammed'in kızlarını çocuklarını ona iman eden çocukları kızları kadınları esir alın böylelikle biz onları bitirelim böylelikle iki ateş arasında bırakıp onları Medine'den sürüp çıkaralım. Tehlikenin boyutunun ne kadar olduğunu anlayabildiniz değil mi? Böyle bir ortam, böyle bir zemin. 10 kişilik bir heyet geliyor. Bir askeri birlik. Surların etrafında konuşurlarken, içlerinden bir tanesini yukarıya doğru gönderiyorlar. Var git, içeriği bir kontrol et diye. O casus olarak gönderilen Yahudi, surların içerisine giriyor. Safiye anamız, Dışarıdan bir ses duyuyor, hemen Hassan bin Sabit'e diyor ki var git dışarıya bak neyin nesidir, bir şeyler mi oluyor dışarıda sesler duyuyorum diyor. Hassan bin Sabit'in sözü şu, vallahi ben gidemem diyor. Çünkü Hassan bin Sabit o işin adamı değil. Bazı kaynaklar Hassan bin Sabit'in oradaki o tavrını yaşlılığa bağlıyorlar, bu doğru değil. Hasan bin Sabit o gün 70 yaşında biz biliyoruz ki 80 yaşında 90 yaşında nice yiğitler ellerinde kılıç cihat meydanlarındadır. Çok öteye gitmeye gerek yok. Ebu Eyyub el Ensari İstanbul'a geldiği zaman kaç yaşındaydı Allah aşkına? 93 yaşındaydı. Ammar bin Yasir sıffın meydanında 92 yaşındaydı. Kıbrıs'ın manevi fatihi olan Ümmü Haram validemiz 86 yaşındaydı. Dolayısıyla bu meselenin yaş ile alakası yok. Ya nedir mesele? Allah Hassan bin Sabit'e böyle bir özellik vermemiş. O eline kılıç almamıştır hiçbir zaman. Hatta daha ötesi. Kan gördüğü zaman düşüp bayılmıştır Böyledir onun hali Onun için efendimiz onu sıcak savaşın içerisine götürmez Ama Allah Hasan bin Sabit'e böyle bir özellik vermemiştir ama Öyle bir özellik vermiştir ki Onlarca savaşçının yapamadığını o yapmıştır Ne ile kılıçtan keskin olan diliyle Öyle bir şiirler okumuş Öyle bir coşturmuştur ki sahabeyi onlarcasının cihat meydanlarında bileğiyle yapacağının daha fazlasını Hassan bin Sabit diliyle yapmıştır. O o işin adamı değildir. Safi anamıza der ki ben gidemem diyor. Eğer ben gidebilecek bir halde olsaydım Resulullah'ın arkasında giderdim diyor. Peki kim gidecek diyor. Hassan bin Sabit hiç cev cevap vermiyor. Ne yapıyor İslam'ın hanımı, ne yapıyor İslam'ın kalesi, bu iş kadın işidir, bu iş erkek işidir, bu iş genç işidir, ihtiyar işidir bunlara takılmadan, bu iş iman işidir, bunu göstermek, bunu öğretmek arzusuyla iş başa düştü diyor, kapatıyor yüzünü gözünü dışarıya çıkıyor, ne olduğunu anlama adına adım atıyor. Giderken yanına bir çadır direğini de alarak gidiyor. Çıkıyor dışarıya. Tam o Yahudi ile yolları kesişiyor. Ne işim var burada diye korkusuzca soruyor. Bir şeyler söylüyor. Anlıyor Safiye validemizin onun casus olduğunu. Birkaç çadır darbesiyle o Yahudi'yi öldürüyor. İçeriye giriyor. Hassan bin Sabit'e diyor ki. Ben adamın işini bitirdim git üstünde ne varsa hepsini ganimet olarak al sonra onu iteliye iteliye surdan aşağıya at at ki aşağıda bekleyenler bizim içeride sahipsiz olduğumuzu anlamasınlar. Eğer biz bunu yaparsak saldırı yapmazlar bunu yapmazsak eğer bizim içeride sahipsiz olduğumuzu anlarlarsa bize saldırabilirler. Hasan bin Sabit yine yok der. Ben kan görünce düşer bayılırım yapamam diyor. Safiye anamız yine o işi yapma adına İslam'ın hanımı, İslam'ın kalesi bu işte. O işi yapma adına dışarıya çıkıyor. Ne varsa hepsini ganimet olarak alıyor. Sürükleye sürükleye o Yahudi surlardan aşağıya atıyor. Onun aşağıya ölmüş bir biçimde düşmesini gören diğer Yahudiler diyorlar ki. Demek ki Muhammed onları korumak için yukarıya asker koymuş. Ve bundan dolayı saldırmaktan vazgeçiyorlar. Yoksa Allah korusun ortaya çıkacak tablo Müslümanların altından kalkamayacağı bir yüke dönüşebilirdi. Ama Safiye anamızın bu kameti. Ortaya böyle bir güzelliğin çıkmasının vesilesi oluyor. Safiye anamız cephenin gerisinde bu işi yaparken oğlu Zübeyir ne yapıyor? Efendimiz şöyle toplamış sahabeyi onlara diyor ki kim Kureyza oğullarından bize bir haber getirir? Bir el kalkıyor havaya ben ya Resulallah diyor. Efendimiz ona bir şey demiyor bir daha soruyu soruyor. Aynı şahıs bir daha kaldırıyor. Üçüncü kez bir daha soruyor. Aynı el yine havada. Allah Resulü aleyhisselatu vesselam o genci Kurayza oğullarına gönderiyor. O genç kim? Safiye'nin oğlu Zübeyir. Ve Efendimiz Aleyhisselatu vesselam orada Zübeyir bir Avvam'a bir müjde veriyor. Verdiği müjde sadece ona verilen bir müjdedir. Her peygamberin havarisi vardır. Benim havarim ise Zübeyir bin Avvam'dır. Havari-i Resul oluyor. O günden sonra peygamberin havarisi diye anılıyor. Zübeyir bin Avvam cihat meydanında bunu yapıyor. Anası cephe gerisinde bunu yapıyor. Hendek gazvesi bitiyor. Müslümanlar galip oluyorlar biliyorsunuz. Efendimiz aleyhissalatü vesselam halası Safi anamızın yaptığı o işi duyunca ikide bir gel hala gel hele bir anlat bakalım sen o gün ne yapmışsın Hasan o gün ne yapmış diye anlattırıyor o hadiseyi. Ve dişleri görünürcesine tebessüm ediyor. O kadar hoşuna gitmiş ki aleyhissalatü vesselam efendimizin halasının o işi o ameli defaatle halasından o rivayeti o hadiseyi anlattırmıştır. Halasıyla efendimizin münasebetleri çoktur. Halasına bazen latifeler de yapar. Şakalaşır da efendimiz aleyhissalatü vesselam efendimizin böyle bir özelliği de vardır. O latifeler yapar. Ama onun latifeleri el latif olan Allah'ın istediği gibidir. Ben de sizin gibi bazen şaka yaparım ama ben şakamda da doğru söylerim deyip bu işin ölçüsünü de bize koyar. Ne yapmıştır mesela o şakalardan bir tanesini anlatayım size. Bir gün halası oturup konuştukları bir mecliste. Yeğeni olan Allah Resulü'ne diyor ki... Ya Resulallah dua et cennette seninle beraber olayım. Efendimizin cevabı nedir? Yaşlılar cennete giremez. Bir anda sarsılıyor Safiye anamız. Ve ağlamaya başlıyor. Çünkü aleyhissalatü vesselam Efendimiz ona... Yaşlılar cennete giremez dedi. O da yaşlı. Böyle bir sözü Resulullah'tan duyar duymaz... Gözünden yaşlar boşanıyor. ve Selam Efendimiz halasının ağladığını görünce, hala diyor, sen hiç Kur'an okumuyor musun? Bak Rabbimiz vaka süresinde, biz o kadınları yeniden bir yaratılış ile yaratacağız ve onları yaşıtlar kılacağız dedi. Ben cennete, Yaşlılar giremez dedimse sen cennete genç olarak gireceksin diye dedim onu diyecektir. O zaman Safiye anamız da gülecektir tabi. ve vesselam efendimiz bu şakayı birkaç tane yaşlı hanıma yapmıştır. Bizim hadis kitaplarımızda var bunlar isimler yoktur ama şakalar vardır. Kime yapmışsa onları bilen diğer hanımlar, Medine'nin hanımları, Acaizül Cenne diye, cennetin ihtiyar hanımları diye onları anıyorlar. Onlardan bir tanesi de Safiye anamız. Cennetin ihtiyar hanımı. Şimdi ihtiyar ama orada inşallah genç olacak. Efendimiz aleyhissalatü vesselam'la ile münasebetleri, Hadis rivayetine de yansıyor belki çok değildir ama birkaç hadisi biz Safiye anamızın diliyle okuyoruz bugün hadis kitaplarımızda. Mesela size biraz önce aktardığım Hendek gazvesindeki hadiseyi o bize aktarır. Yine Taberani'de geçen bir rivayet var ki önemli bir rivayettir. O rivayet bir meselenin de anlaşılması açısından bizler için önemli bir boşluğu doldurur. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam Kadınların örtünme meselesini Tesettür meselesini iki kadının üzerinden bize anlatmıştır Başka rivayetler var bu konuda ama Bu iki rivayet bizim için çok önemlidir Rivayetlerden bir tanesi Safiye anamızın gelini olan Esma validemiz Esma validemizin üzerinden bize Tesettürün ölçüsünü ve kimlerin yanında örtünme zorunluluğunun olduğunu söyler. Taberanide geçen Safiye anamızdan nakledilen rivayet ise tam bunun karşısıdır. Ne demek? Kimlerin yanında örtünmez. Onu da halasının üzerinden bize aktarır. Dolayısıyla Safiye anamız hadis konusunda da az da olsa... Toplam üç tane rivayettir zaten onun adıyla bize nakledilen. Üç rivayetle bize Efendimiz aleyhissalatü vesselamın sesini ve nefesini de bir şekilde ulaştırır. Böyle bir ömür yaşıyor Allah Resulü ile beraber. Sizi işin en başına bir daha götürüyorum. Safa tepesinde söylediği sözü unutmadınız değil mi aklınızda? Allah Resulü aleyhissalatü vesselam vefat döşeğinde. Yanında ehlibeyti var Kızları çocukları Ali diğerleri Safiye anamız da orada Efendimiz aleyhissalatü vesselam Tam orada Yıllar önce söylediği O sözü bir daha tekrar ediyor Ey kızım Ey halam Nefsinizi Allah'ın elinden satın alın Babam Yeğenim peygamber Diye bana güvenmeyin Vallahi yarın Allah katında bile ben size bir şey yapamam diyor. Bunu diyerek Ali vesselam Refik Alaya yürüyor. Nedir bu? Ferdi sorumluluğun önemine bir vurgudur aslında bu. Dedim ya evet ehli bekdensiniz, bir şerefiniz var ama unutmayın ki o şerefe uygun bir biçimde bir sorumluluğunuz da var. Bunu yerine getirin ki bu şerefi sonuna kadar devam ettirebilesiniz. Allah Resulü bu sözü söyleyerek vefat ediyor. Efendimizden sonra 10 yıl yaşayacak Safiye Anamız. Hz. Ebu Bekir dönemini görecek. Hz. Ebu Bekir döneminde oğlu Saip Yemame'de şehit olacak. Bir de şehit anası olacak. Yaklaşık 7,5 yılda Hazreti Ömer dönemini yaşayacak Safiye anamız. Hicretin 20. yılı 73 yaşında Safiye anamız. Ve böyle bir ömür yaşadıktan sonra bu dünyaya gözlerini kapayacak. Hazreti Ömer onun cenaze namazını kıldıracak. Zübeyir bin Avvam onun oğlu o da kabre indirecek. Eğer bir gün yolunuz Medine'ye. Baki kabristanlığına düşerse kabristanlığa girer girmez şöyle sol tarafa doğru az bir şey yürüdüğünüz zaman Üç kabir yan yana duruyor orada Onlardan bir tanesi Safiye anamızındır Bir tanesi Efendimizin diğer halası Atik anamızındır Bir tanesi de bir rivayete göre Efendimizin diğer halası berri annemizindir Ya da bir diğer rivayete göre de Hazreti Hüseyin'in kızı Ümmü'l-Benin'indir. Üç tane Ehli Beyt'ten hanım orada yan yanadır. Varır selam verirsiniz. Esselamu aleykum dâre kavmi muminin ve inne inşallah bikum lahikum dersiniz. Ey müminler yurdunda metfun olanlar selam olsun size biz de yakında size. Kavuşacağız diye Resulullah'ın öğrettiği selamı orada verir ve orada ruhlarına fatihalar hediye edersiniz. Biz o, bugün bu selamı inşallah sizlerin vesilelerinizle buradan Giresun'dan Bulancaktan veriyoruz. Allah kavuştursun inşallah onun ruhunu bu selamdan haberdar eylesin. Aziz kardeşlerim. Söz çok. Urfalıların bir sözü var. Severim o sözü. Sabaha kadar derler onlar. Biraz da böyle kendi şiveleriyle. Sabaha kadar konuşsak söz çok. Ama mesele çok söz söylemek değil. Mesele az sözlerde çok hakikat anlamaktır. Ben Safiye anamızın hayatına dair bazı şeyler söyledim size. Dikkat ettiniz mi bilmiyorum. Birçok şey söyledi bize de. Özellikle beş alanda Safiye anamız dikkatlerimizi bir noktaya doğru çekti. Ve beş alanda bize beş tane o alanın ideal duruşunu öğretti. Neydi bu alanlar? Kulluk alanında, annelik alanında, akrabalık alanında, kardeşlik alanında, dava adamlılık alanında. Aslında Safi anamız bize bu beş alanda söz söyledi. Zaten sahabeyi biz böyle anlamalıyız. Bakın biz hangi sahabi efendimizin hayat defterinin önüne onu anlamak için oturursak oturalım iki temel amacımız olmalı. Başka amaçlar olmalı da temelinde iki amaç olmalı. Bunlardan biri şu: Her bir sahabi Aleyhissalatü vesselam efendimizin mübarek ellerinde yetişmiş, Kur'an'ın elmas kılıcı ile şahsiyetleri olgunlaşmış, nübüvvetin sofrasında belli bir kıvama gelmiştir. Efendimiz onları yetiştirirken her birine kendinden bir iz düşürmüştür. Dolayısıyla biz hangi sahabe efendimizin hayat defterinin önüne oturursak oturalım soracağımız ilk soru şudur. Bu sahabiye Allah Resulü Aleyhisselatu Vesselam'dan hangi iz düştü? İz var. Ebubekir'de sadakat var. Ömer'de adalet var. Osman'da haya var. Ali'de ilim var. Şunda vera var. Şunda merhamet var. Şunda şu var, şunda bu var. Radıyallahu anhum ecmain. Her birinde bir şey var. Mesele o izi tespit etmek. İkincisi ve en önemlisi bizim için bu daha önemli onlarda bir iz var o iz 14 asır sonra bugünün dünyasına nasıl taşınır mesele budur o izi bugünün dünyasına taşımak ve bugünün dünyasında da o izi yeniden iz bırakacak şekilde bu alemde temsil etmek yaşayabilmek. Safiye anamız bu ikisini öğretti bize Onda izleri gördük Özellikle beş alanda da Kulluk alanında Annelik alanında Akrabalık alanında Kardeşlik alanında Ve dava adamlılığı alanında da Bize sözler söyledi Ne söyledi Birincisi kulluk alanında Vazifelerini Sorumluluklarını Sınırlarını iyice anla ki İşin neticesinde pişman olmayıp Saadete erenlerden olabilesin Anamızın bize söylediği ilk şey Vazifelerini Sorumluluklarını Sınırlarını iyice anla ki işin neticesinde pişman olmayıp Saadete erenlerden olabilesin İkincisi Annelik alanında Analarımız iyi dinlesin Babalarımız da buradan babalığa ait izler alsın. Evlatlarını daha küçükken zorluklara, Darlıklara ve sıkıntılara alıştır ki, Büyüdüklerinde rahat edebilsin. Evlatlarını daha küçükken zorluklara, Darlıklara ve sıkıntılara alıştır ki, Büyüdüklerinde rahat edebilesin. Bir baba ve anne, 10 yaşındaki çocuğunu sabah namazına kaldırma hususunda merhamet adına bir şeyi öncelleyebilir mi? Allah on, onlara bizden daha merhametli. Ama madem dedi namaz o halde bize düşen o işi yaptırmaktır. Bize düşen o işi zorluğa rağmen, sıkıntıya rağmen çocukluktan beri bir şekilde yetiştirmektir. Bu konuda çok şey söylenir ama asıl mevzumuz bu olmadığı için ben bu kadarıyla yetineyim. İnşallah siz altını dolduracak kadar alacaksınız alacaklarınızı. Üçüncü alan akrabalık alanında. Bakın hepimizin sıkıntısı var bu alanda. Akrabalık hukuku, sılay rahim, Allah'ın bizim üzerimize yazdığı farzlardan bir farzdır. Bu bağı koparamayız. Bu bağı koparandan kıyamet günü Senin iman ettiğin Resulullah Yüz çeviriyor bunu bil Bu hukuku bil Ona göre davran Hukukunu Rabbinin belirlediği bir mükellefiyet Olan bu alanda Doğru bir çizgi Üzerine yürü ki Birleştirmesini Allah'ın emrettiği Bu bağları koruyabilesin Hukukunu Rabbinin belirlediği bir mükellefiyet olan bu alanda doğru bir çizgi üzerine yürü ki birleştirmesini Allah'ın emrettiği bu bağları koruyabilesin. İşim var deme. Dün farklı bir şey vardı. Bugün farklı bir şey ortaya çıktı. Akrabalarına yüz çevirme. Ne olursa olsun onlara git gel. o bağı. O kapıyı zorlayan sen ol ki o hukuku koruyanlardan biri olasın. Dördüncüsü kardeşlik alanında nesilden ve soydan olan tüm kardeşlerini gerçek bir muhabbet ile sev ki onları zor durumlarda Allah'a yolcu ederken bile metanetle sabırla yürüyebilesin. Hamza'nın acısına dayanmak kolay mı? Değil tabii ki. Ama değil mi ki alan Allah'tır? Ne yapabiliriz ki? Sevgi budur zaten. Seveceksin. Gözünden bile sakınacaksın. Ama Allah'tan sakınmayacaksın. Allah söz konusu olduğu zaman... ...tavrın Safiye'nin tavrı gibi olacak. Biz Allah'tan geldik. Allah'a gidilicileriz diyeceksin... Kadere rıza göstereceksin, teslim olacaksın. Kaderin söylediği söze de uygun bir biçimde karşılık vereceksin. Beşincisi, dava adamlılık alanında ne demiş Safiye anamız? Risalet davasını omuzlamak, kadın erkek, genç ihtiyar, hoca talebe herkesin üzerine bir sorumluluk olduğunu unutma ki,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 Aziz kardeşlerim iş başa düşmüştür. İş başa düşmek için neyi bekliyorsunuz bilmiyorum. Allah aşkına şöyle bir şey söyleyeyim. Siz kıyas edin iş başa düştü mü düşmedi mi? Kalkın bugün sabah namazında. Şöyle bir dışarıya bakın. Kaç tane komşunuzun o saatte lambaları yanıyor bir gözleyin. Bana diyeceksiniz ki hocam bizim evde de yanmıyor. Ben onu geçtim zaten o varsa eğer iş baştan başa düşmüştür. Ben buraya gelen insanların böyle bir sorunu olmadığına inanarak bunu söylüyorum. Kalkın ve sabah namazında şöyle bir bakın komşularınıza. Komşu haklarından öyle bana bahsetti öyle bana bahsetti ki. Komşunun komşuya varisçi kılınacağını zannettim Diyen bir peygamberin ümmetiyiz hepimiz Eğer bizim yanımızda yöremizde Evimizde akrabalarımızın içinde Halen derdi namaz olan Halen derdi tesettür olan Halen derdi imansızlık olan birileri varsa iş başa düşmüştür o başın sorumluluğu vardır. Yarın Allah onun hesabını senden benden şundan bundan soracaktır. Safiye anamızın rolünü oynamak istiyor musun? Ol İslam'ın kalesi. Yaşa İslam'ı onun gibi. Dimdik dur. Savrulma. Şaşma. Yarın şöyle oldu böyle oldu diye eğilme bükülme. Menfaatlerini değil Beklentilerini ahirete endekslere ederek Sadece Allah öncelikli Ahiret öncelikli yaşa Temelin sağlam olsun İslam'ın kalesi ol o ana gibi O ana gibi Zübeyirvari çocuklar yetiştir Bu günler nasıl Hazreti Safi adına bir şeyler söylendi İlham kaynağı olduysa Yarın birilerine de Sen böyle ilham kaynağı ol Allah bizleri Hazreti Safiye anamızın yolundan Ayrılmasın Yolumuzu onun yolu kılsın Onun yolundan Son nefesimize kadar yürüsün Nasıl bizi burada Onun adına bir mecliste Topladıysa Yarın ahirette cennette de onun ev sahibi olduğu bir sofrada bizleri toplasın, onun misafiri kılsın inşallah. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu.